Ey hal hazırunul muhteremun ittakullah ve ati'uhu inna Allaha ma'al zine ttakavvel lzinehum muhsinun usikum bitakwallahi ve taati Allahu kitabih arada an zikri inna lahu rabbi lima kuntu basira ila ahir al al Allahu hazretlerini dilleriyle tevhiden ve gönülleriyle Allah'ın birliğine, varlığına ve şeriki ve neziri bulmadığına şehadet eğilen Allah'ın sevdikleri ve Allah'ı sevenler. Allah Resulü, sevhilkati alem, Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamı her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren, kıyamet gününe inanan, hakim cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar okuduğum ayet-i e, Suri-i Taha'dadır. Suri-i Taha'da ahkamı eskimeyecek olan daima genç ve dinç bulunan Kelamullah'ta bir Suri-i mübarekedir ki yarın ahli iman cennete dahil olduğunda bizatihi Cenab-ı Hak Celle ve Tekkaddes Hazretleri Suri-i Taha ile Suri-i Yasin'i kendisi ilave edecektir. Hazreti Allah'tan dinleyeceğiz bu iki sureyi. Aa.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 bu pişmanlıkları onlara bir faydı temin etmeyecektir. Zikre en büyük, en yüce zikir Kur'an-ı Kerim'i tilave etmek Kur'an'ı okumaktır. Bir adam abdest olarak Kur'an'ı okursa, her bir harfine on sevap ihsan olunur. En aşağı ama olarak, en sevap abdest olarak. Yani namazı abdestsiz, namaz abdestsiz okursa Kur'an-ı Kerim'i. Malum ya, Kur'an-ı Kerim cünürken okunmaz. Ve cülüpten Kur'an-ı tutulmaz. Ve abdestsiz Kur'an yine tutulmaz. Namaz abdestsiz Kur'an tutulmaz. Hedef lazımdır. Kur'an'a kadar Allah seni o kadar yüceldir ve yükselir. Abdestde okursan bir harfine en aşağı 50 sevap ihsan olunur. Namazda okumuş olduğun Kur'an-ı Mübin her harfine 100 sevap verilir. En aşağı. Mesela elif, lam mim bu 3 harftir.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 Geçiyoruz. Okuduğum ayet ciliyle, bu sureciyle de. Kur'an-ı Kerim 114 suredir. Muhakkak suretler bir Müslüman senede iki hatim indirmesi lazımdır. Efendim bilmiyorum öğrenmen lazım. Hatta şunu da söyleyeyim sana tefsirat edeyim. Tefsir edeyim ki bir adam Kur'an-ı Kerim'in bilmesi okumasını abdestli olarak Kur'an'ı tutup sayfelerini çevirse baksa Kur'an'ın yapraklarına Allah ona ziyaret sebabı verir. Şu müjdeyi de vereyim.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 Görene, körene. Bunu da geçtik. Bu okuduğum ayet Sure-i Taha'da. Kur'an'ı mutlaka oku. Gören. Hatta Osman'ın zinureyim radıyallahu anh. İki nur sahibi olan. iki nur sahibi. iki nur sahibi demek Cenab-ı Peygamber'in iki kerimesini almış. Efendimizin damadı. Hazreti Osman peygamberimizin damadıdır. Peygamberimizin iki kerimesini almış. Onun için ona zinureyim. bütün nur sahibi derler. Hazret halife olunca dünya işleri üzerine fazlaca yüklenmiş... Bazen devlet dairesine giderken vakit olmazmış Kur'an okumaya, açar sayfalarına bakar, öyle gidermiş şey ziyare Ziyaret diyor yani Kur'an'ı Bunu unutmayın. Ama okumayı öğren. Okumakla kalma, manay Kur'an'ı anla. Anlamakla kalma, amil ol. Amel etmekle kalma, ihlas ile yap. Muhrisler ve muhsinler ve müttakiler Allah. Allah onlarla beraberdir. Allah'ın ininde, Allah kıtında en yüce insan... İhlas sahibi kişidir. Allah için iş yapandır yani. Allah rızası için iş yapandır. biri, beri, sümadan biri, sırf Allah rızası için yapandır. Bu ayet de cenabı Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve men ağrıda an zikri. Çok mühim. Başıma gelen felaketler nedir diye düşünme. Sana Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. İster ferdi, ister cemiyetle. Ve men ağrıda an zikri. Bizim zikrimizden her kim ki yüz çevirdi, bu zikri ilahi nedir acaba? Kur'an-ı Aynı zamanda canlı Kur'an olan Resulullah'tan yüz çevirmek. Allah! Onlar pek yüz çevirmezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Enbiya'nın üç adeti vardır. Bizi terk edeni biz terk etmeyiz. Bize bu edeni biz affederiz. Dinle. Bize düşmanlık edeni biz affederiz. Bizi mahrum edeni biz mahrum etmeyiz diyor. Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellem. Buna binaen Resulullah'ın ammisi olan Hazreti Hamza Esad-ı Resul. İmam-ı Ali Esadullah'tır. Allah aslanı, Hazreti Hamza Resulullah'ın aslanıdır. Yetmiş parça yaptılar da Hazreti Hamza'yı şehireli dahi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem afu buyurmuştur. Yalnız demiştir ki benim üzüldüğümü istemezsin değil mi? Seni gördüğüm vakitte ammi hatırlıyorum ben? Benim cemaatıma geldiğim vakitte benim huzuruma, huzurumda oturuma, benim arka tarafımda otur demiştir. Seni gördüğüm vakitte amcama hatırlıyorum demiştir. Cemali Muhammedten biraz kendisi duur olmuş Hazret. Sonra büyük bir fedakarlık yaptı. Resulullah'ın en büyük düşmanı olan o değildi bir peygamberin diye bir yalancı herif çıktı. Müslümanıdır kezzap o oh vahşi. Hazretleri gitti onu katletti. Ve kendisi öyle söylüyor. Diyor ki İslam'dan evvel Resulullah'ın sevgilisini katlettim. İslam olduktan sonra peygamberin en büyük düşmanını katlettim. Belki onun kanıyla onun konuya allah Teala beni affeder diyor. Geçiyoruz. Onlar mürüvvet sahibidirler. Hadi şunu söylemeden geçmeyelim. Mescid-i Şerif'te i̇mam Cafer-ı Sadık namaz kılıyormuş. Cenab-ı Peygamber'in torunu. Bir saat daha gelmiş namaza durmuş fakat o zatın üzerinde bir kemer varmış altın kemeri ağırca biraz ağırlık olmasın diye sökmüş yan tarafına koymuş namaz durmuş. Arkadaşları gelmiş şaka olsun diye adamın kemerini çekmiş almış Adam namaz kılmış bakmış kemer yok içinde bin dirhem var altın. Hazreti İmam'a sarılmış demiş sen benim paramı aldın paramı ver demiş. Hazreti İmam dönüşü ben almadım ben de seni namaz kılıyordum burada. dediyse de hayır demiş sen namazı kim yok sen aldın demiş. İmamın yakasına saldırmış. Hazreti İmam demiş ki benden beraber gel demiş. Devlethanesine götürülmüş. Ne kadardı paran demiş. Bin dirhem. Çıkarmış bindir dirhem vermiş demiş Al demiş. Ben almadım ama madem böyle söyledim buyur vereyim sana. O saat arkadaşların yanına gitmiş. Arkadaşlar demişler ki... Geçmiş olsun ne oldu falan demiş. Parayı aldım ama yakaladım yakasından parayı aldım dedim. Demişler parayı almadık parayı biz aldık sakladık senden şaka yapalım diye. Paran burada duruyor. Eyvah adam o demişler kim biliyor musun Resulullah'ın tolunu sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptın böyle hemen adam koşarak gitmiş Hazreti İmam'ın kapısını salmış demiş ki ya İmam ben size iftira ettim size bir takım ağır sözler söyledim paramı aldınız dedim ya halbuki paramı arkadaşlarım almışlar benim paramı iade ettiler şu parayı lütfen alın beni de affedin demiş Hazreti İmam şöyle buyurmuş burası babu ı ehli beyttir ...biz verdiğimizi geri almayız. Bu parayı alsan harc edilmiş, bu kararlara falan dağıtılmış. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun... ...ve Ali Muhammed olsun ve eshabı olsun... ...ve evliyası olsun... ...aynı ahlak ücretir. Çünkü bu aşkın, mektebinin muallimi... ...Resulullah'tır. Ah. Resulullah'ın muallimi ise Allah'tır. Celle ve men aradı ancak ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden iras meselesidir. Kim ki Resulullah'tan iraz etti... Zira kim ki ışığa sırtını çevirdi, karanlıkta kalır o kimse. Siracı Münir, nurlu kandil. Allah'ın nuru Muhammed Mustafa'dır. Kim ki ondan sırt çevirdi, o kimse karanlıkta kalır. Ferdi başına gelen felaketler nedendir? Resulullah'tan yüz çevirmenden. Zikri ilahiden iraz etmendendir. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim bir göz gibidir ki cenabı hak Kur'an'da aynı teşbih yapıyor. Es-sâizullâ kad vesâirü min Rabbinizden size gözler geldi ve sair geldi. Göz geldi. Kim bir ki gözüne bu gözlüğü koyarsa görür. Kur'an gözünü çıkardı mı görmez kör olur. Kör olunca burada ama sayılır o bu alemde. Çünkü hakkı görmeyen amadır. Allah apaşikardır. Hak afaşıkerdir. Görmemek bizdedir. Ama olur. Burada hakkı görmeyen, hakkı bulmayan, hakta olmayan, hakla olmayan, ahiret aleminde haklı olamaz, hakkı göremez. Onun Cenab-ı Hak gene Kitab-ı Kerim'inde gene aynı surede وَمَنْ هَذِي اَمَا وَهُوْ فِي الْآخِرَةِ اَمَا وَعَدَلْ بِسْتِب۪يلَ Bu alemde ama olan hak ve hakikat bilmeyen, görmeyen, aramayan Allah'la olacaksın Allah. bir defa evvelerinde. Allah'la olacaksın. Yokta Allah'a arama, kahır galebesi her tarafa. Kaderü muhiddir. Ama senden sana senden yakındır. Allah'a seven Muhammed'i sever. Muhammed'i seven Allah'ı sever. Muhammed'e itaat Allah'a itaattır. Muhammed Aleyhisselam'a muhabbet Allah'a muhabbettir. Muhammed Aleyhisselam'a ihanet Allah'a ihanettir. Mümin'e ihanet Allah Resulüne ihanettir. Allah Resulüne ihanet Allah'a ihanettir. Bu alemde görmeyen bir veliyi gördüler, sordular. Dedi ki o veli, cennatü aliyat bana ihzar olundu, ihsan olundu. Bir şeyden bir nimetten mahrum kaldım ki nimetlerin en büyüğüdür. Nedir? Hak cemalin göstermedi. Niçin diye sormuşlar, dünyada görmeyen burada göremezmiş dedi. Ben dünyada göremedim, burada göremedim dedi. Zühü takva gayet güzeldir ama aşk ve muhabbet de onun fevkindedir. Şeriat tarikat yoldur varana hakkat muarifet ondan içere. Ve men arada an zikri her kim ki bi bizim Muhammedimizden yüz çevirirse sallallahu aleyhi. Ve Dünya hayatına ona dar eder diyor Allahü Teala. Aman efendi bir söz söyledin tercüme ettin ama benim aklım bunu idrakım kavramadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüvvetini kabul etmeyen milyonlarca, milyonlarca insan var. Bunların hepsi, bunların hepsi yani kimisi zengin, kimi hükümdar, kimi ordusu var, kimisi hükümran, şudur, şudur. Ha güzel ama kalpte refah olmaz. Sadırda refah olmaz. Allah kimi dilerse kalbini İslam ile şarh eder. İslam selamdan gelir. Selam Allah'ın esmasıdır. Selam bir ismi de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismidir. Kimin kalbinde Allah ve Resulullah'ın muhabbeti varsa o adam dünyada sefaya girişir Yani dinlenen dinlenir, dinlenmeyen dinlenmez. Dinlenildiği vakitte din indi ilahiyede Allah'ın tarihi üzere inneddiğine indi Allah'ı İslam'dır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sıkıca sarılmandır. Resulullah'a her şeyinden ziyade sevmendir. Sevmediğin vakitte işi kaybettin demektir. İş muhabbetledir. Hatta huzuru-sade gelen bir oh. Arabi, "Meta sa'a?" manası yani "Ya Resulallah kıyamet ne vakit kopar?" diyor. "Kita faris sadetna namazdır, namazın sonra döndü." O Arabiye cevap verdi. Dedi ki, "Ey ne soru soran nerede? O zat ayağa kalktı." Dedi, "Ya Resulallah ben sordum soruyu. Kıyametin için soruyorsun. Kıyamet bir emri mühimdir olacaktır." Sen kıyamet için ne hazırladın dedi. Konuştuğumuza dikkat et. Ne söylüyorum? Birçok adam böyledir. Kendine kabir hazırlar. Kendini kabire hazırlamaz. Kendine kabir hazırlar. Halbuki kendini kabire hazırlaması lazımdır. Kıyameti sorar. Ama kıyamet için bir şey hazırlamamıştır. Resul sordu ona. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ismini işittiğiniz vakitte... Hemen salat selamı getiriniz ki Allah size on salat ile sizi zulmetten nura çıkarıp rahmeti ilahiye müstahlak olasınız. Evvellezî yuṣallî 'aleyhi'l-melâiketu hûl yuhricukum minez-zulumâti ilennûr <gülüyor> ve kâne bil-mu'miner-rahîm. Şurayı hesapta. Kıyamet için ne hazırladın ey Arabi? Kıyametü süleynâ, bugün kıyamet, kıyamet olacaktır. Bu bina yapıldı, yıkılacak. Buraya toplandık, dağılacağız. Doğdun, öleceksin. Ölüm bir nehir, o nehrden içmedik olmaz. Kefen bir libas, o libası giymedik olmaz. Tabut bir binek, o bina binmedik olmaz. Kabir bir kapı, oradan girmedik olmaz. Ne hazırladın ama? Ölümü biliyorsun ama, ne hazırladın ölüm için? Sordu, kıyamet için ne hazırladın? O Arabi dedi ki, ya vallahi ya Resulallah, benim böyle uzun uzun ibadetlerim yok. Beş vakit namazı kılarım, senede bir ay oruçlarım. Ve zengin olursam müşter zekatımı veririm yani Allah'ın emrettiğini bana bina İslam'ın yerine getiririm. Başka bir şeyim yok ama şu şunu söyleyebilirim ki Allah'ı ve seni çok severim ya Resulallah. Fahri Risale sallallahu teala aleyhi ve sellem ona cevap verdiği Arabi'ye. Dedi ki ey Arabi dikkat buyur. Ey Arabi Allah ve Resulü mü sevim? Evet Allah ve Resulü çok severim. Müjde olsun sana. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kim kimi sederse onunla beraberdir. Sen de bizle berabersin dedi. Anlaşıldı ki iş muhabbette. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Sallallahu aleyhi ve sellem. İşin başı orada. Muhabbeti Muhammediye. Muhabbet dersen işin rengi değişir. İşin rengi değişir. İş, muhabbet meselesi çok mühim. Çok meseleler var geldi ama bu kadar olsun geçiyoruz. Şimdi efendim, temayülat-ı kalbiye efali ihtiyar eden değilim. Ne demek bu? Türkçesi söyleyeyim size, bu da Türkçe ama açıkça konuşayım sizden. Yani kalbin meyletmesi, kalbin bir kişiyi sevmesi insanın iradesinde değildir. Ben seni sevmiyorum, zorlan seyredemezsin yani, o olmaz öyle şey. Kalbin meyletmesi lazımdır evvela. Heh. Nasıl peygamberi seveceğiz? Oradan talep olursa bu iş olur. Resulden talep olursa bu iş olur. İki, sünnetlerine ve Ehl-i Mustafa'sına ve itretine ve ashabına ve ensarına ve velilerine hürmetle bu iş açılır. Muhabbetin tohumunu tarlaya attın demektir ki bir gün o o meyva seninle çıkacaktır. Allah cümlemizi Hazreti Muhammed daha Vakit dar oldu yeşil diye konuşacaktım ama saat 2 oldu. hepimizin aşı gücü var. İnşallah haftaya sağoluz ve ölmesin. Yine konuşuruz sizlerle. Kur'an'dan iraz etmeyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine feraiz ilahi yerine getiriniz. Nazik, zarif, muhterem müminler olunuz. Hazreti Resulü Rabbil alemine layık olan ümmet olalım. Fari harekatımızdan, alemimizden bizim Hazreti Muhammed ve vesselam'a ümmet. Allah'ın kulları olduğumuz bilinmelidir. Sözümüz tatlı, işlerimiz dürüst, özümüz ve sözümüz doğru ve doğruya olmalıdır. Kavmimiz necip bir kavimdir. Allahu Subhanahu ve Teala Hazretleri 500 sene sene dünya üzerinde hükburan kılmıştır. Neden? Resulullah'ı önüne önder ettiğin için Siracı Münir'i Allah nurunu Allah. yüceldin ve yükseldin. Becettin müttakiydi. Bir şeye bacavak da Allah'tan korkar idi. Çünkü Kur'an'dan iraz etmiş Hz. Muhammed'den yüz çevirmemişti. Hz. Muhammed'den de Kur'an'dan yüz çevirmeyecek. Kur'an da ondan Resulullah da ondan yüzünü çevirmemişti. <gülüyor> Hükümran oldum adaletinle, insanlığınla.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 Temiz bir arkın vardı, temiz bir testinin içeri, temiz bir suyun vardı. O suyu kirlettiler, bulandırdılar içerisinde karmakaraşık ettiler. Halbuki doğru yol duruyor gene. Kaybetmedin yolu, yürü. Gene istikbal senin olabilir. Vallahi Allah'a kasam derim ki Resulullah bir rahmet nazarıyla, bir iltifat nazarıyla bize bir iltifat nazarıyla nikah etsin, baksın. Yine eski satetimizi alacağız üzerimize. Hatta 5. kıtaya bile adalet götürdü. Zulüm yarına adalet götürdü. Yani adaletin nümune oldu. Senin ceddinden örendin adaleti. Açık Paşa diyor ki tarihinde bu kavmin hassası ittika idi. İttikadan murat. Hak korkusu, Allah korkusuydu. Allah bunlara şarkıya ve garbı verdi, teslim et ediyor. Şimdiki kişi bunlar fetvaya döktüler. Fetvaya Korkarız ki devleti Osmanlıya yıkılır diyor. Müttakı ol daima. Kalbinde Allah korkusu var mı? Hak senden beraber olacaktır. Seni kimse bağlıp edemez. Ama hak korkusu çıkarsa kalbinden kalp boş durmaz. Mutlaka içeri şeytan kaim olur. İşin başı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbettir. Tekrar ediyorum. Çünkü o siracı münirdir. O beşirdir. O nezirdir. O rahmetel lil alemindir. Allahu Zülcelal ve Tekaddüs Hazretleri onun hakkında ve rahmeti icrameti velakin Allahu harama buyurmuş. Lekad ca'a'kum rasulun aziz aleyke me'anit tumari sun aleikum bil mu'min raufur rahim. isimleriyle kendisini tanıtıp etmiş. Tevhidi ef'al tef'il sıfat ve rahmeti ayetiyle tef'il ef'ali getirmiş. Habibim Muhammed sen attığın vakitte sen atmadın. Senin elinle ben attım diyor Hazreti Allah. Tarihi bir bukaat. İkincisi Rauf ve Rahim ve Aziz esmalarını, Allah Allah'ın isimlerini Habib-i Muhammed'e vermiş. Bize de işsan etmiş Mümin ismaları vermiş bize. De. Senin isimlerinden birisi Mümin ismi. Gene inna lazzinayubayyun eke inna maayubayyun Allahu yudulafu fubka idim famanne kisfe inna maayinkisu bu ayet-i celil ile tevhid-i zat eylemiş. Tevhid-i zatını ilan eylemiştir Pey peygamberin. Resulullah'a bir parça, bir nazarını anlayacak olacak işine gidişecektir. Efendim Hz. Muhammed Aleyhis'in babası, Abdullah annesi, Emine Mekke'de doğdu, Medine'de öldü, şöyle. Onu senden çok İbu Cehil'i diler öyle. Kendi kavmindendir. Peygamberi öyle bilmeyeceksin. O mir'at haktır. Onun getirdiği haktır. Onun söylediği haktır. Onu gören hakkı görmüş olur. Hakkı miraatıdır o. Ona itibar edeceksin. Refahan orada, saadetin orada, selametin oradadır. Allah bize kitabı keriminin zikrini ve fikrin nasibesidir. Habibinin zikrini ve fikrin nasibesidir. Ve iltifatları ile cümlesi dallıktan ve cehennemin نارنا من Allah ایلسه.